Birkaç yıl önce bir arabaya çarpıp kaza yaptım. Arabadaki kadın yaralandı ve onu hastaneye götürdük. Daha sonra birkaç defa onu ziyaret ettim ve ilginç bir şekilde birbirimize aşık olduk. Bir yıl sonra da evlendik. Üniversitedeyken arkadaşlarımla çok güzel zaman geçirdim. Ama derslerime çok çalışmadım ve iyi bir dereceyle mezun olamadım. Şimdi iş arıyorum ama bulmam çok zor. Yaklaşık 10 sene önce bir Fransız filmi izledim. Ve orayı, oradaki hayatı gerçekten çok beğendim. Sonra Fransa'ya birkaç kez tatile gittim ve Fransızca öğrendim. Şimdi Paris'te yaşıyorum ve burayı gerçekten çok seviyorum. Lisedeyken okulda çok başarılı bir öğrenci değildim. Notlarım her zaman düşüktü. Öğretmenlerimle de aram çok iyi değildi. Ama matematik öğretmenim farklıydı. O her zaman beni çok çalışmaya cesaretlendirdi. Onun sayesinde derslerimde başarılı oldum ve şimdi onun gibi bir matematik öğretmeniyim. Hayatımdaki en kötü tatili yaşadım. Otel çok kötüydü ve yemekleri berbattı. Bunu bir iş arkadaşıma anlattım. O otele geçen sene oda gitmiş. O zaman da çok kötüymüş. İnternetten bakarak ikinci el bir araba aldım. Araba hakkında çok şey bilmiyordum ama rengini görünümünü çok beğendim. Arabayı aldıktan sonra dört defa bozuldu. Onun için çok para harcamak zorunda kaldım. Şimdi ne yapacağım hiç bilmiyorum.